Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü'nün muhafettin ve ala alihi ve sahb-i ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Kur'an-ı Kerim'in 49. suresi olan Hucura suresi, suret-i Hucura. Medeniyetin temani aşarete ayet. Medine'de nazil olmuş olup 18 ayetten ibarettir. Ya yünedine amenu. Ey iman edenler. La tukaddimu. Bu ifadesi, مِلْ قَدَّمِ يُمَانَ تَكَدَّمِ Öne geçmek manasına gelmiş oluyor. Öne geçmeyiniz. اَيَّانِ لَا تَكَدَّمِ بِقَوْلِ وَلَا فِيَلِ Gerek sözde, gerekse de işte ve fiilde öne geçmeyiniz. Neyin önüne geçmeyiniz? بَيْنَ يَدِيُّ اللّٰهِ وَرَسُولِي Allah ve Resulünün önüne geçmeyiniz. Gerek konuşma esnasında, sözde, gerekse de fiil durumlarında geçmeyiniz. اَلْ مُبَلِّوا اَرْغُوا o tedli edici olan duyurucu olan peygamberin önüne geçmeyiniz. E yani bir hayri izniha. He ha, o izin verirse o aynı mesele. Onun izni olmaksın onun önüne geçmeyiniz. Halel alametu al o maneviyyet He burada bir hüküm ifade etmiş oluyor. Bu zatın ifade ettiğine göre, Abdurrezzat'ın ifade ettiğine göre Allah bununla müminleri şundan da sakındırıyor ki aslında asıl önemli olan da odur. Asıl önemli olan odur. Dini konularda herhangi bir bid'a ortaya koymak. Yani dinde olmadığı halde dine herhangi bir şeyi koyma konusunda Allah dememiş, Resulü de dememiş. Demediği halde o kişinin dinde ve Resul'de Kur'an'da olmadığı veyahut da اَوْ o ma'lem لَمْ يَعْدَنْ لِهِ veyahut da Allah'ın o konuda herhangi bir konuda meşru kılmamış olduğu meşru kılmasına izin vermediği bir konuda verilecek bir hüküm konusunda da aslında bu ayet insanları uyarmış oluyor ki en önemlisi de o çünkü hadi bu sahabiler zamanında olurdu çünkü Resulullah var sahabiye işte Allah'ın Resulü izin vermedikçe konuşma veya fiilde bulunma. Ama şu anda yok. O halde şu anda bu ayetin hükmü nedir? Bu ayetin hükmü şu şekilde geçerli. Yani bir konu ki o konuda Resulullah söylemişse başka söze gerek yok. Bir konu ki Allah ve Resulü söylememişse o konuda ona muhalif olaraktan sık olarak söylediğine aykırı olaraktan bir sözde bir hükümde hüküm koymada bulunmayınız. Ha bu ne olaraktan edeben ma'alma Allah resul ve inzalen li kulli menzile Demek ki bu Allah'a ve Resulüne karşı edebi bir tavır olmuş oluyor, bir saygı ve böyle böylece her şeyi kendi menzilinde, kendi makamında, kendi seviyesinde kullanmanın gerekmiş olduğu durum olmuş oluyor. Yani böylece her şeyi kendi makamına koymak lazım. O makamda söz kimindir? Allah'ındır Veya da Resulündür. O makamda o söz O'nunsa başkalarına elbette ki susmak veya dinlemek, emre itaat etmek şerri. Hem an, hem inan Allah Her bir şey ki Allah teşkilmiş ve Allah Rasulü elbasa ve aleyne lidiba. Her bir şey ki Allah onun meşru kılmış veya da bir tebri ki Allah Resulünden gelmiş. O zaman bize düşen nedir? Ona tabi olmak, ona uymak gerekir. Ha, bu konuda Allah ve Resulünün önüne geçme konusunda ve ta Allah'tan sakının. İnne Allah semi'u qaulakum Muhakkak ki Allah siz sözünüzü işitir alimun bi fi'likum işlerinizi de elbette ki bilir. Bu ayet nezleti mücadele etti Ebubekir ve Ömer Ebu Necib Sallallahu Aleyhi ve Sellem fit'il akra bin habis ebi Kanka bin Ma'bad. Ha bu iki kişinin emir görevlendirilmesi konusunda görevlendirilmesi konusunda Haseti Ebû Bekir ile Ömer'in birbirleriyle mücadele etmesi, tartışması, durumu üzerine bu ayet inmiştir. Ve nezaretiyimendir, Rafa Seftau inlemlediği, veya hatta Peygamber Efendimizin yanında sesini fazlasıyla yükselten bir kimse hakkında da inmiş olmaktadır. O konuda Cenab-ı Hak sakındırmış oluyor. Ya İyiler zina ey iman edenler. Lâ terfev esvâtukum. Ha bu ayet demek ki inişinde inişinde efendimizin yanında işte tabataslar kaba bir şekilde sesini yükselten insanlara karşı Cenab-ı Hak bir uyarı olarak diyor ki la terfev esvâtukum seslerinizi yükseltmeyiniz izan <gülüyor> okudum konuştuğunuzda Yüksek sesle bağırarak konuşmayınız. Neyin üzerinde? Fevka saftin nebiyyi. Peygamberinin sesinin üzerindeki zana taka. Konuştuğunda Peygamberinin sesinin üzerinde yüksek sesle konuşmayınız. وَلَا bil لَهُ بِالْقَوْلِ وَلَا تَجْهَرُوا Bu namazda da cehri ve hafiyi okuyoruz. Namazı cehri açıktan hafiye gizli okuduğumuz namazlardaki durumda. Sesinizi yükseltmeyiniz. Konuştuğunuzda walate çabur cehren yüksek sesle bir kavli konuşurken yüksek sesle konuşmayınız peygamberin sesinin üzerinde izan nacey tumuhu. Demek ki o Resul sizinle konuştuğunda sizinle konuştuğunda siz sesinizi onun sesi üzerinde daha yüksek bir şekilde konuşmayınız sesinizi daha yüksek bir şekilde yükseltmeyiniz. Ne gibi benzer olarak. ''Kece'ni bâdikum nibâdin'' Bazınızın bazısıyla, bazısıyla yüksek sesle konuştuğu gibi siz de sesini Resulullah'la konuştuğunuzda sessiz olarak konuşup sesinizi onun sesi üzerine yükseltmeyiniz. ''Beltûne ne iclâlen nevû'' Belki bunu ne yapınız? Muhammed'e, Peygamber'e hürmet gereği olaraktan bir atiş sesiniz ondan daha aşağı bir durumda, daha aşağı bir seviyede olmuş olsun. Bu da ne için? iclal için o peygambere yukarıda edeben dediği gibi iclaller ona saygı gereği olaraktan. Ne olur yapılırsa, ses yükseltilirse, bu duruma uyulmazsa ne olur? O zaman entahbete amalukum. O zaman amelleriniz boşa gider. Ve en tummataşurun öyle ki hiç haberimiz bile olmaz. Hiç haberiniz olmaksın, bilmeksiniz bir amelleriniz boşa gider. yani haşyet zalim. Yani bu durumdan korkdun, amellerinizin boşa gitmesinden korkdun. Birref evercah, he. Birref irref ile. Amadukum, e birref evercahrı el meşkurin. Yani yüksek sesle konuşmak suretiyle birref evercahrı, yükselterek sesini. Dedi ya, la terfa'u birref evercahrı. Açıktan yüksek ve bağırarak yukarıda zikredildiği gibi amellerinizin boşa gitmesi korkusundan dolayı bu işi yapmayınız. Ve nezeler bu gene fîmen kâne yakudu sabitavunne nebiyyi sesini kısmış olan kimse hakkında da bu inmiş oldu. Sesini alçak, alçaltan, kısan kimse hakkında da bu inmiş oldu. Ne gibi ki Ebu ve Ömer ve haylihima Hz. Ebu Bekir ve Ömer ve gayrının da peygamberin yanında, nebinin yanında sesini Sesini kısması konusu hakkında da inmiş oldu. İnlerlesin o kimseler ki Yahudduğuna esvatağın seslerini kısarlar. Ne zaman inder asurillar Allah'ın resulünün yanında seslerini kısarlar? İşte uraikellesi iner. O kimseler ki imtahane yani iktibare sınadı. Allahu Allah gurur verim onların kalplerini. Ne için sınadı? Bir takva takva için yani bir onlardan takvanın ortaya çıkması için takvanın gerçekleşmesi için Allah ne yaptı? Onları onları sınamış oldu, imtihan etmiş oldu. İşte lenn onlar için bir bağış ve ecrun azim ve büyük bir ücret vardır. O Kur'an'da hüsna gibi ifadeler, ecrun azim gibi ifadeler genelde cenneti ifade etmiş olur. Yani onlar için bir cennet vardır. Bu ve nesere kavmi bir kavmin bir kavim hakkında ki geldiler öğlen vakti sahireti öğlen vakti ve lebeyu fi menzilihi bu ayet de onun hakkında indi gelecek olan ki öğlen vaktinde efendimiz aleyhisselatü vesselam evinde iken bir kavim geldi fenaduhu ve bağırdılar. Ha, bu, bu ayet onun üzerine indi. اِنَّنْ رَزِينَ O kimseler ki يُنَادُونَكَ Seni çağırırlar, bağırarak seslenirler sana. Nereden? مِنْغَرَاءِ الْحُجُرَاتِ Hücre'nin cem'i olmuş oluyor. Odaların arkasından. Hücürat-ı nisai, eşlerinin kutunduğun odaların arkasından sana yüksek sesle bağırarak seslenirler. Cemu hücre, hücrenin cem'i olmuş oluyor ve yebu malik cehu ve Bu da nedir? Gerek duvar olsun, gerekse buna benzer şeylerle olsun, üzeri örtülmüş olan yer manasına gelen yere de hücre adı verilmiş oluyor. Hücre o demek etrafı çevrelenen. Ve kani kulli minhum ve minhum onlardan her birisi نَادَ حَلْفَهُجْرَتٍ her bir odanın arkasında bağırdı. Oradan, oradan, oradan, oradan oraya doğru her birisi bağırdı. لِيَنَّمْ <gülüyor> Çünkü niye bağırıyorlar bir oradan, bir oradan, bir o odadan? Çünkü yani muhu يَعْنَمُوْهُ فِي اَيْهُجْرَتٍ Çünkü Peygamber Efendimiz'in hangi odada olduğunu bilmedikleri için bir o odanın arkası, bir o odanın arkasına giderekten Efendimiz'e bağırıyorlardı. مُنَادَاتُ الْعَرَابِ ve cefâin. He, aslında bedevilerin, çölde yaşamış olan insanların, onların bağırmaları hem kaba hem de rahatsız edici. Ghaliz, sert, sert, kaba ve rahatsız edicidir bedevileri birbirleriyle olan bağırışmaları ve konuşmaları. Bunlar bunu neye göre yapıyorlar? Ekter urnaya akürür, e, düşünmüyorlar. Düşünmeden kabataslar ağzına geldiği gibi düşünmeksizin, düşünce olmaksızın o şekilde bunların çoğu düşünmeden bu işi yapıyorlar. فِي mahalleki فَعَلُوا ve ma وَمَا يُنَاسِبُ اُمِنَتْ tazim. Yani buradaki bulunduğu yer itibariyle yapmış oldukları bu şeyleri ve o tazime uygun olmayan, tazime, iclale, edebe, saygıya uygun olmayan o bulundukları yerdeki yapmış oldukları bu şey aslında akli bir şey değil. Bunu onların çoğu düşünmeden yapmış olmaktadırlar. Ama böyle yapacaklarına, enlem sabarı, enlem ki onlar eğer sabretmiş olsalardı, enlem fiy mahalle refkin bir iddia, mütteda olmak suretiyle ref makamında. Vakil edilmiş değil ki faaliyelin mukadderin veya da mukadder bir fiilin faili olarak da söylenmiştir. Olağan neutsavuru. Yani tebete. Eğer sabit olsaydı, sabat etselerdi, bekleselerdi, sabreselerdi. Ne zamana kadar? Hatta daha rücumdeyim. Senin onların yanına çık çıkınca bir kere seslerini bekle. Senin onların yanına çıkacağı çıkmasına kadar. Eğer onlar sabat etselerdi, bekleselerdi, sabreselerdi onlar için bu durum daha hayırlı olurdu. Valla gafurun rahim. Muttaki Allah mağfiret edici ve rahmet edicidir. Kimi limen onlardan tevbe edenlerin tevbesini de Allah kabul eder. Evet bu ayette demek ki iniş sebebi olarak durum itibariyle bunu ifade ediyor. 6. ayette Valesel Velid bin Ukbe bin Ukbe hakkında inmiştir. Fakat başa-ı ennebi sallallahu aleyhi nebi onu ila benim ustalika musaddikan. Peygamber Efendimiz onu benim ustalik kabilesine sadaka almak için zekat toplayıcı olaraktan Efendimiz onu onlara gönderdi. فَخَافُوهُمْ لِتِرَتِمْ كَانِ بَيْنَهَ وَبَيْنَ الْفِي الْجَاهِلِيَّةِ Oysa o zat yani benim ustalik kabilesine gönderilen delik bir ukbe o gönderilmiş olduğu kabilede de onlar hakkında daha önceden onlardan korkuyordu çünkü aralarında bir düşmanlık vardı. Aralarında cahiliyet döneminde meydana gelmiş olduğu düşmanlıktan dolayı onlardan korkuyordu. Ferecaaa! Ve böylece gitmedi. O benim ustalık kabilesine zekat toplamak için gitmedi. Ve kâle dedi, innehum meneve ess-sadaka mübarek. Sonra geldi ya Resulallah, onlar zekatı vermekten kaçındılar. Zekatı vermediler dedi. He. Ve hem mu bir katliyi, ve hem mu bir katliyi. Daha onunla da kalmadılar. Ne yaptılar? Hem zekatı vermediler, hem de onu öldürmeyi düşündüler. Öldürmek konusunda hareket ettiler. Ve hem ben de bir söylersem bir gazviyim. Hem madem ki ona sadaka vermiyorlar, o gelen öldürmeye kadar gidiyorlar. Bunun üzerine efendimiz bile onlarla kaza yapmayı. Düşündü. Onun, onun Bu yanlış hareketinden dolayı Efendimiz de onlarla Gaza yapmayı, savaşmayı düşündü. Fecaü o Malkale ve anhum. Onlar Onlar, demek ki bu durumu haber aldılar. Çünkü olay Büyüyünce. Bunun üzerine Onlar, onun dediğini inkar ederekten de geldiler. Geldiler dediler ki yok, öyle bir şey yok. Yani ne bize geldi o Ne de biz onu engelledik, ne de biz Onu öldürme yoluna gitmedik. İşte işte böyle bir sakatlık aksatlık, eksiklik olduğunda o zaman Cenab-ı Hak hemen bu ayeti indiriyor bir uyarı olarak şunu söylüyor. Ya gürelesini anladın. En iman edenler imca ekum. Eğer size gelirse fasıkın bir günahkar. Burada hem daha öncelerini de söylemiştik. Ca e fiil ca e gibi lazimi olan fiiller kendisinde kalıp geçişli olmayan fiiller eğer ba ile gelirse müteddi olur geçişli fiil olur. Yani iki şekilde söyleyeyim. Eğer size bir faalsık, bir haber ile gelirse, ama mütahdid olduğu için şöyle diyeceğiz. Eğer size bir faalsı, bir haber getirirse, haberle gelirse değil de bir haber getirirse, haberin, bir nevein, bir haberin, ne yapınız o zaman? Vakfe deminde gördük takibiye Hemen arkasından fethebeyiye o. Sık dominkiz Onu doğ doğruyu yanlışından ayırın. Onu açıklayın, ortaya koyun, beyan edin, tebekkül etsin, açığa çıksın. Böylece yalanından doğrusunu ayırın. En tu sibu kavmen, en kavmen kavmen ifadesi, hani en neydi? Mızari, fiil-i muzari, fiil-i muzari nasp. Yani ref eden edatlar, en len key -izem. E, ne yapmış oluyor? kavmen, entusiybol kavmen. Burada nereye kadar entusiybol kavmen bir cehaletin fetüs biru ala Çünkü işin içerisinde bir tehlike var. O yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı ne olacak? Pişman olma durumu var. Pişman olma durumu var. Öyle bir pişman olma durumu olmadı olmaması için. Bilmeden bir topluluk ile, bilmeden siz de kalkar da bir topluluk ile, bir kavim ile, bir kavim ile sataşırsanız sonra ne olmuş olur? Çünkü Efendimiz ne yapmıştı? Hemen orduyu hazırlayıp onlarla savaşacak. İşte siz de bilmeden bir topluluk ile ne yapmış olursunuz? O yalan üzerine savaşıp daha sonra da ondan nadimim, pişman olmuş konuşsunuz. Arada cümleleri şöyle ifade: Mefûrün lehdir, ey yani khashy Bundan korkarak bir cihaletin habi minel faile ey cahiliine. Fatus daha sonra ne olur? Tasiru alamafa altüm minel hatayı. O yanlış haber gelen haberden dolayı siz de bu sefer ne yaparsınız? Bir hata yapar, bir kavme o kavme karşı nadimiine. On onlar üzerine pişman olursunuz. Neden veersel edeyim, bade avdiyim, ilah haliden. Fela yara fihi minle taat ve hayrat fa haberen nabi Bunun üzerine efendimiz de bu ayette inince efendimiz ne yapıyor? Halid bin Velid o kavme gönderiyor. Evet. Halit bin Velid o kavme geliyor. Bakıyor ki hakikaten o zatın dediği gibi hiç değil, tam tersine. Tam tersine. Onlarda tam bir itaat ve hayır gördü ve geldi bu durumu efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a haber verip bildirmiş oldu. Onun için demek ki bu 6. ayet kelimeden Size bir haber gelirse onu araştırın yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yapmış olduğunuzdan pişman olursunuz. Çünkü işin içerisine savaşla girmiş oluyor, böyle bir de olmuş olur diye Rabbimiz uyarıda bulunmuş oluyor. Malemu biliniz ki en efikum Resulullah. Muhakkak diye Allah Resulü sizin içerinizdedir. Yani feleata kulur batile, yanlış olan şeyleri söylemeyiniz. Fe Allah الله موكته الله bildirir hal. Bu durumu ne yapar? Hemen Allah'ın Resulüne ve Resulü Cebrail aracılığıyla bu durumu bildirir. Lem yuti'ukum fi kesirin min emri Eğer siz ne yaptınız? O Muhammed Aleyhisselatü vesselam yanındaydınız. Yanındaydınız. Eğer o Muhammed size itaat etmiş olsaydı Nerede fil kesilen minen evli? Birçok işte o Muhammed size eğer itaat etmiş olsaydı o zaman ne olurdu? Bu durum <gülüyor> lahaniittum. Yani ey yekun fi cemine ma tahtarunuhu min el umur munqadin le ehwaikum le ida zalika ila anetukum ve haracukum kema qalet taala. O zaman da o Allah'ın Resulü sizin heva ve hevesinize yani diğer bir ifadeyle keyfinize uymuş olsaydı o zaman bu durumda siz zora girmiş olurdunuz. La'nittüm. Siz zora girmiş olurdunuz. Zorda kalmış olurdunuz. Eğer sizin heva ve hevesinize, keyfinize ve arzunuza göre hareket etmiş olsaydı o zaman Allah'ın Resulü'nü o durumda uyması halinde zararı çekecek olanda elbette ki siz olmuş olurdunuz. Ve Eğer hak eğer hak doğru, gerçek, Kur'an, Allah, onun resulü eğer uymuş olsaydı ehva'ehüm onların isteklerine, keyiflerine uymuş olsaydı, o zaman ne olurdu? Lefese de size var. yer ve gök karışıklığı tasada girmiş olurdu. Yani herkesin keyfine göre dünyanın çarkı dönmüş olsaydı, o zaman o çark tamamen bozulmuş olurdu. وَمَنْ <gülüyor> ف۪يهِنَّفْ ve aynı zamanda yer ve gökte olan her şey ve onun içerisinde olan yer ve gökte onun içerisinde her olan her şey ne olmuş olurdu? Fesada gitmiş olurdu. Ve lakin Allah, lakin Allah habbe size sevimli gösterdi. Neyi el iman, imanı. Vesene oldu ve onu teslim etti, süsletti, güzel gösterdi. Nerede fi bulubikum? Kalplerinizde onu çirkin gösterdi. E, kalplerinizde imanı güzel gösterdi, küfrü kerih gösterdi. Demek ki Allah imanı size muhip, güzel, habib, hoş, güzel gösterdi. Kalplerinizde o imanı tesin edip süslendirdi, güzelleştirdi. Ve kerre kümür küfre. Ve küfrü de size kerih, çirkin, hoş olmaz bir surette gösterdi. Daha evvel fısulka, ve isyane, baş kaldırmayı. Bunu da Allah size ne yaptı? çirkin göstermiş oldu bu kötü şeyleri de. Buradan şunu da anlıyoruz, demek ki Allah bize imanı güzel gösterip kalplerimize bunu yerleştirmeseydi, evet. küfrü kötü göstermeseydi, demek ki aynısını bizde devam etmiş olacaktır. Ulaike ve işte fihi iltifatun minel hitab Burada ne vardır? Hee, hitap halinden gayb -gay haline bir dönüş vardır. Yani muhatap halinden riabi hale bir rayiş vardır. Ha, i̇şte onlar. Yani burada birinci derecede muhatabı tüm ifadesiyle. Ondan sonra tüm ifadesiyle muhatap zamiri zikrederken bir de muhataptan riaba, gâibe geçmiş oluyor. Ha, i̇şte onlar kimdir? İşte onlar var ikisi. İşte onlar rahshidu ne? Ehtabitu ala dinim, dini üzerine sebat eden insanlardır. Peki, Allah'ın imanı güzel göstermesi, küfrü kötü göstermesi, bu neyin bir karşılığıdır? فَاتْلَ Allah. اللّٰهِ Direkmen Allah tarafından bir fazıl ve ihsanın iyiliğin karşılığıdır. مَسْلُ مَنْسُولُ فِيَلٍ بِيْفِيَلٍ مُكَدَّلِ Mukadder bir fiilin mensup ve maslarıdır, diğer ifadeyle mef'ulü olmuş oluyor. yani اَفْتَلَى Allah tarafından daha faziletli bir durumdur, haldir. Nimet-i Ve Allah tarafından size gönderilmiş bir nimettir. Vallahu alimen bihim, Allah onları bilir. Hakimun fi inami alayhim ve onlara nimet etmek hususunda da Allah nedir? Hikmet sahibidir, hikmet edicidir Allah. Ve intifaetani. Buradan diğer bir meseleye geçti. Bu intifaetani, eğer iki taife... Min müminlerden iki taife. Vel ayet meseledi قضية. Bir قضية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم عمارا bir merkebeye bindi ve berra ala İbn Übey ve İbn Übey'e uğradı. Febal el-imar, Himar devletine haset de İbn Ebi Enfehur İbn Ebi ne yaptı? Burnunu kafadır. Fekane İbnü'l-Hawaz İbnü'l-Hawaz dedi ki vallahi lebe'l himareh akya beriham min'l-miskah. Onun devri Resulullah'ın merkebinin devri senin mis miskundan mis daha da güzeldir diye bir ifade de bulundu. Fekane beyne ta'meyhima vardır bir ayde ve ni'ali ve Bunun üzerine onay büyüdü, münakaşa büyüdü. Onlar tuttular elleriyle, ayakkabıyla, ayakkabılarıyla ve hurma dallarıyla birbirlerine vurmaya başladılar. Yani niye böyle diyorsun, neden böyle dedim diye birbirlerine vurmaya başladılar. Taifeten minemmi ikdetel ol. Cemu cümye nazarın ilel maneli ennekzille taifete cemaatı. Çünkü her taife neyi ifade etmiş oluyor? Bir cemaatı ifade etmiş oluyor. Eğer savaşırlarsa Müminlerden iki taife, eğer birbirleriyle savaşırlarsa ne yapın? bu بَيْنَهُمَا Onların aralarını, onların aralarını ıslah edin, düzeltin. سُنْيَ nazaran يَلْ lafsi, Lafza nazara tesniye olarak geldi. بَيْنَهُمَا Çünkü burada ne yapmış oluyor? İki taife. Ona de iki taife. فَيْلْ تَعْدَدَدْ اِحْدَاهُمَا عَلَ الْخُرَى eğer onlardan birisi birine karşı haddi aşarsa, zulmederse, tecavüz ederse, aşırı duruma giderse فَكَاتِلُوا لِلَّتِهِ de savaşınız. Tabii <türk> o haddi aşanlarla siz de savaşınız. Ne zamana kadar? Hatta تَف۪يهَ تَرْجِهِ لَا اَمْلِ اللّٰهِ Hakk'a yani Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de onlarla savaşınız. Fayın fae. Eğer onlar o yanlıştan dönerlerse, fazil o beyin olma bir adli. Onların aralarını adaletle ıslah ediniz, yani bir insafî insaf ölçüleriyle ıslah ediniz. Ve aksitul iyyadulu ve adil olunuz. Onlar arasında da adaleti gözetiniz. İnnaallah yuhibul muksitin, muhakkak ki Allah adil olanları muksitit adaletli olan. Aynı aksitul. Muksit'in adaletli olanları, muhakkak ki adilleri Allah elbette ki sever. 10. ayette Muhakkak ki müminler birbirlerinin kardeşlerindirler. Ha, hangi konuda? Fit dini. Yani ana baba bir olaraktan değil, din konusunda. Onun için ölçü esas dindir. Dinde birliktir, dinde kardeşliktir. O zaman ha, muhakkak müminler kardeştiriler. فَاسْلِهُ beyne اَخَوَيْكُمْ اِذَا تَنَازَعَ Münakaşa ettiklerinde, Nisa'da bulunduklarında kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz. وَاتَّقُوا اللّٰهُ Ve Allah'tan korkunuz. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Umulur ki rahmete mazhar olursunuz. يَا يَا يَا لَذِينَ Ey iman edenler! Ey iman edenler! Evet. Hay ya ilesin amenü ey iman edenler la yasar şimdi ey iman edenler alaya almasın dalga geçmesi gördür geçmesin kim kalın bir kavim min kavmin bir kavimler He, sizden bir kavim, diğer bir kavimle alay etmesin. Demek ki burada temim cemaati halkı, temim halkı o Müslümanların fakirleriyle alay etmeleri üzerine... Ne gibi? Ammar gibi, Süheyd gibi, onlar da olduğu gibi alay etmeleri üzerine bu ayet-i kerime inmiş oluyor. Burada suhre, demek ki başkalarını hakir görme, kıymetsiz görme, önemsiz görme... Değersiz görme, hor görme manalarına, sahriye hor görme manalarına gelmiş oluyor. Niye hor görmesin, küçük görmesin, hakir görmesin? asa -ha. umudur ki, engepunu, olurlar hayran minnum indallah. Allah resminde o hor görülenler, hor görenlerden daha hayırlı, üstün olurlar. وَلَا Erkekler için bu durum öyle olduğu gibi وَلَا نِسَاءُمْ مِنْكُمْ Sizden kadınlar da min نِسَاءٍ Kadınlardan bir grubu alaya almasın, hakir görmesin. Bu da aynen diğeri gibi Asa يَكُنَّ خَيْرًا min هُنَّ Umulun ki o kadınlardan hakir görülenler hakir görenlerden daha hayırlı olurlar. وَلَا تَلْمِزُ Ve yine Ayıplamayınız, erfu nefislerinizi. Yani la tayibu, fataa, fatuabu. He, ayıplamayınız, ayıplarsınız, ayıplanırsınız. E yani la badukum Bazınız, bazınızı ayıplamasın, nefislerinizi ayıplamayınız. Ve la tener bil bir elka. Ve yine de ne yapmayın, birbirinizden bazı la atışmayın. la afişmayın, yani. Lakab takmayın, lakaplarla birbirinizle atışmayın. Layet o bâb-ı bazınız, bazısını şöyle bir lakabin yüklühuhu, hoşlanmayacağı bir lakapla çağırmasın. Ve minhu, mesela ne gibi? Ya fası, ey fâsık gel buraya, ya kafir. Burada şunu da antiparantez bir hukuk, fıkıh konusu olarak ele alayım. Mesela köre, hey kör buraya gel, nasıl ki demek uygun değilse Aynı şekilde her doğruyu her yerde söylemek de doğru değildir. Yani bir kafire de aynı şekilde, ey kafir gel buraya denilmesi de fıkhen ve dinen caiz değildir. Ne gibi? Yalan bir yok. Ama köre, nasıl ki ey kör buraya gel demek doğru değil ise, o onlarda hoşlanmayacağı bir lakabı, bir sözü, çünkü ondan hoşlanıyor mu? Yok. O halde hoşlanmayacağı bir şeyi söylememek gerekir. Bilsel ismu, bu... Ne kadar da kötü bir isimdir. El meskuru, mine sukhriye, verlemiz ve tenab, ve tenabuz. Gerekse gerek hor görmek, gerek at takmak, lakap takmak, küçük görmek. Demek ki bunların hepsi demek nedir? Kötü bir kötü bir isimdir, kötü bir haldir. Bir selim ulusu, baden iman. Hele hele iman etmiş olduktan sonra bir müminin iman ettikten sonra bu şekilde fasıplık ile anılmak. Fasıklık ile anılmak ne kadar da kötü bir iştir. Fasık olaraktan isimlendirilmiş olmak. Ha ve men lem zalike kim bu durumdan vazgeçmez, tevbe etmezse fekulale kanun ve onlar elbette ki zalimlerden olmuş olurlar. Evet 12. ayeti bu şekilde bitirmiş olduk. Ondan sonraki ayete kısa aradan sonra devam edelim.